53 Mest üstüne mes özür sahibi olmak. Mest üzerine mes. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine hiç özr ve zaruret olmasa bile yaş el ile bir kere mest üzerine meshedilmesi erkek içinde kadın içinde caizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ayaklarına mest giyip, bunların üzerine mesh ve caiz olduğunu da söyledi. Gusl abdesti alırken, mest üzerine mesh edilmez. Teyemmüm ederken, ayakları mesh etmek farz değildir. Mest, ayağın yıkaması farz olan yerini örten, su geçirmez ayakkabı demektir. Mest, Büyük olup da, parmaklar mestin ucuna kadar gitmez ve mesh boş yer üzerine rastlarsa, caiz olmaz. Mestin ağız kısmı geniş olup, yukarıdan bakınca, ayak görünürse, zararı olmaz. Mestin, bir saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması lazımdır ağaçtan, camdan, madenden mest olamaz. Zira sert şeyle bir saat yürünemez. Tabanı ile ayaküstü veya yalnız tabanı deri kaplanmış çorap üstüne veya sert olup yürürken aşağı düşmeyen çorap üzerine mesh caizdir. Maliki de mestin deriden olması şarttır. Mestli kimsenin abdesti bozulunca, bu abdestsizlik, abdest uzuvlarına yayılırken, ayaklara değil, meslere yayılır. Meslerin hadesten temizlenmesi de, meshetmekle etmekle olur. Demek ki, mestler, abdestsizliğin ayaklara geçmesine mani olmaktadır. Yalnız ayaklarını yıkayıp, mest giyen bir kimse, sonra diğer uzuvlarını yıkayıp, abdestini tamamlasa, sonra abdesti bozulsa, sonra abdest alırken, bunlar üzerine mesh edebilir. Çünkü mestleri giyerken, tam abdest almış olmak şart değildir. Fakat, abdesti bozulduğu zaman, bozulan abdestin, tam alınmış olması şarttır. Mesela, teyemmüm ederek, mest giydiyse suyu görünce, bozulan abdesti tam olmadığından, Su ile abdest alırken mesh edemez, ayaklarını da yıkar. Özür sahibi olan kimse, tam abdest alıp, özür akmadan önce mestlerini giyerse, sonra abdesti özürle bozulsa da, 24 saat mesh edebilir. Özrü aktıktan sonra giyerse, yalnız o namaz vakti içinde mesh edebilir. Mest üzerine mesh müddeti, Mukim olan için 24 saattir. Müsafir için üç gün 3 gece yani 72 saattir. Bu müddet, mesli giydiği zaman değil, mes giydikten sonra abdesti bozulduğu zaman başlar. Özür sahibi için mes müddeti namaz vakti çıkıncaya kadar olduğu feavaya hayrı 7’de yazılıdır. Özür sahibi, Özre sebep olan şeyi durduğu zaman abdest alıp o şey tekrar başlamadan önce meslerini giyse tahareti kamile ile giymiş olur. Maliki'de gusl abdesti için çıkarılıncaya kadar mes etmek caizdir. Hanefi mezhebinde, mesh meslerin yukarıdaki yüzlerine yapılır. Taban altına yapılmaz. Sünnet üzere mes etmek için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 Suyu damlamakta olan parmak uçları veya parmaklarla birlikte el ayasını veya yalnız el ayasını mest ucuna koyup, bacağa doğru çekmek yetişir. Parmakları mestin yan kenarına koyup, mest üzerinde genişliğine kaydırmak da caiz olur. Mes, elin dış yüzüyle de caiz ise de, içleriyle yapmak sünnettir. Mestin altına veya topukların yanlarına veya bacak tarafına mesh, caiz değildir. Mâlikîde, sağ eli ıslatıp, parmak dipleri sağ mestin üst ucuna konur. Baş parmak ucu, sol, diğer üç parmak uçları sağ kenarında olarak, ağzına kadar çekmek ve sol eli altına böyle koyup, topuğa ve buradan, ağzına kadar çekmek ve sonra sol eli sol mestin üstüne, sağ eli altına koyup çekmek vaciptir. Bir uzvu yıkadıktan sonra, elde kalan yaşlıkla mest üzerine mesh edilir. Bir uzvu mesela, başı veya enseyi mestten kalan yaşlıkla mesh edilmez. Abdest alıp, mest giymiş bir kimse, yeniden abdest alıp, Meshetmeyerek, mestli ayaklarını suya soksa, bir ayağa veya yarıdan fazlası ıslanmazsa, mesh yerine geçer. İçine su girip, ayağı ıslanırsa, mestleri çıkarıp, ayaklarını da yıkamak lazım olur. Yaş ot üstünde yürüyerek veya yağmur ile mestlerin üstü ıslanırsa, mesh yerine geçer ve niyet lazım olmaz. Mesli kimse abdesti bozulduktan 24 saat geçmeden sefere çıksa bu meslere üç gün ve gece mes edebilir. Müsaafir iken mukim olsa 24 saat geçmiş ise mesleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak abdest alır. Maliki de mest üzerine mesh müddeti gusl abdesti için çıkarılıncaya kadardır. Mest üzerine, birinci abdest bozulmadan önce, ikinci bir mest, çizme, plastik, naylon, lastik ayakkabı giyse, dıştaki su geçirmezse, bunun üzerine mesh edebilir. Suyu çok geçirirse, yine edebilir. Çünkü, içteki ıslanarak, içtekine mesh etmiş olur. İkinciyi, abdesti bozulunca giymiş ise, yalnız İçteki meste mesh edebilir. İkinciye yani dıştaki ayakkabılara mesh ettikten sonra bunun biri çıksa ikincisini de çıkarıp içteki meslere hemen mesh etmesi lazım gelir. Diğer ayağındakini çıkarmayıp bunun üzerine ve çıkan ayağındaki birinci mest üzerine birlikte mesh etmesi de caizdir. Ayağın üç parmağı sığacak kadar yırtığı bulunan bir mest üzerine mes etmek caiz değildir. Yırtık bundan az ise mesh caiz olur. Maliki'de yırtık ayağın üçte birinden az ise mesh caiz olur. Maliki'de bedenin, elbisenin temiz olması sünnet olduğu halde mestin temiz olması farzdır. Bir mestin, birkaç yerinde küçük yırtıklar varsa, bunlar toplanınca üç parmak olursa, buna mes caiz olmaz. Bir meste iki parmak, diğer mestede de iki veya bir parmak görünecek kadar yırtık olsa, bunlara mes edilebilir. Çünkü üç parmak, iki mest için değil, bir mest içindir. Halbuki muhtelif uzuvlardaki necaset veya Görünen avret yerleri miktarları bir araya toplanıp, Hepsi üzerine hükmolunur. Mes, caiz olmayan yırtık, Üç parmağın ucu değil, Üç parmağın bütünü görünecek kadardır. Yırtık, parmak üzerindeyse, O parmaklar sayılır. Yırtık, başka yerde ise Üç küçük parmak görünecek kadar olmamalıdır. Yırtık, üç parmaktan uzun olsa, Açılan kısmı üç parmaktan az olsa mes caiz olur. Mesin dikiş yeri uzun sökülse, fakat açılmayıp ayak görünmese mes caiz olur. Yırtık veya sökülen yer yürürken açılıp ayaktan üç parmak görünür, durunca açılmazsa mes edilmez. Bunun tersini olursa mes caiz olur topuk kemikleri yukarısındaki yırtık ne kadar olursa olsun mezhemani olmaz çünkü meslerin burasını örtmesi lazım değildir üstten veya yandan ilikli bağlı veya fermuvarla kapalı mesler ayakkabılar üzerine mes caizdir şafii'de mestin hiç yırtığı deliği olmaması lazımdır ayağın topuğu Mestin topuğundan çıkınca, mest ayaktan çıktı sayılır. Fakat ekseri kitaplar, ayağın yarıdan fazlası, mestin topuk kemikleri hizasından yukarı çıkmadıkça, ayaktan çıktı sayılmaz, diyor. Buna göre, mest geniş olup, yürürken, topuğu mestten çıkıp, giren kimsenin, mesti caiz olur. Yürürken, abdesti bozulmaz. Yırtığı üç parmaktan fazla açık olan mestin astarı sağlam olsa ve meste dikilmiş olup ayak görünmese, mes caiz olur. Bir veya iki ayağa mesten çıkınca, abdesti o anda bozulmaz. Abdestin bozulması, şimdi ayaklara sirayet eder. Yalnız ayaklarını yıkasa, mes ederek almış olduğu abdesti tamamlamış olur. Mesh müddeti bitince de yalnız ayaklarını yıkar. Fakat her iki surette de yeniden abdest almak daha iyi olur denildi. Çünkü muvalat, hanefide sünnet, maliki mezhebinde ise farzdır. İmame yani sarık ve kalensüve yani takke ve her başlık ve bürka yani peçe ve maske üstüne ve eldiven üstüne meshetmek caiz değildir. Cebire yani kırık kemiğin iki yanına bağlanan tahtalar üzerine mes, caizdir. Yaranın, çıbanın, derideki çatlak veya yarıkların üzerine veya içine konan merhem, pamuk, fitil, gaz bezi, flaster, sargı bağı gibi şeylerin çözülmesi, çıkarılması yaraya zarar verirse veya bunlar çıkınca yıkamak veya meshetmek zarar verirse bunlardan merhem, lastik gibi su geçirmeyenler üzerine su akıtılır. Su geçirenler üzerine meshedilir. Yaraya soğuk su zarar verirse sıcak su ile yıkamak lazım olur. Sıcak su da zarar verirse meshetmek lazım olur. Mes de zarar verirse Üzerinde bulunan şey üzerine mesedilir. Sargı bezinin sağlam deri üstüne rastlayan kısmı üzerine de ve sargılar arasındaki deriye de mesedilir. Bunların yarıdan fazlasına mes caizdir. Bunlara mes etmekte yaraya zarar verirse mesedilmez. Bunları mes, yaraya zarar vermezse, bunları mes lazım olur. Bunları kaldırıp Altlarındaki sağlam deriyi yıkamak yaraya zarar vermezse yıkamak lazım olur. Yara üstündeki sargıya veya merheme meshin caiz olması için yarayı yıkamanın veya meshetmenin yaraya zarar vermesi dört mezhepte de şart olduğu El Fıkvu Alel Mezahi bil erbada yazılıdır. Zarar şifanın gecikmesi yahut elemin yani ağrının artması demektir. Mes ettikten sonra, bunlar yara iyi olmadan alınır veya düşerlerse, mes bozulmaz. Yara iyi olup da düşerlerse, altlarını yıkamak lazım olur. Bütün bunlar üzerine mes, altlarını yıkamak yerine geçer. Bunlara mes edenler, özür sahibi olmaz. Bunlar, sağlam kimselere imam olabilir. Tabîb-i Müslim-i Hazık'ın ıslatılmaması lazımdır dediği bir yer, yara gibi olur. Bunlara meshetmekte etmekte, erkek, kadın, muhdis ve cünüp hep birdir. Hiçbiri için niyet lazım değildir. İbne Abidin rahmetullahi aleyh, abdestin farzları sonunda diyor ki, Elinde yara, yarık bulunan kimse, suyu kullanamaz ise, yani ellerine su alamaz ve yüzünü, başını, kulaklarını, ayaklarını suya sokamaz ise, teyemmüm eder. Kolundan, ayağından bir kısmı kesik olan kimse, kalan yerin yüzeyini yıkar. Hapste, eli ayağa bağlı olan teyemmüm edemezse, abdestsiz bir şey okumadan rükû ve secde yapar. Bunu da yapamazsa, ayakta imâ eder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 dört namazdan birinin vakti girmeden evvel aldığı abdest ile bu namazı kılamaz. Çünkü öğle namazının vakti başlarken bir namazın vakti çıkmıyor. Özür sahiplerinin devam eden özürleri abdestini bozmaz. Fakat başka bir abdest bozan sebep ile bozulur. Vakt çıkınca özür sebebi ile de bozulmuş olur. Özür sahibi olmak için abdesti bozan bir şeyin, devam üzere mevcud olması lazımdır. Edası farz olan herhangi bir namaz vakti içinde, namaz vaktinin başından sonuna kadar abdest alıp, yalnız farzı kılacak kadar bir zaman abdestli kalamayan kimse, özrü gördüğü andan itibaren özür sahibi olur. Mesela, istihada kanı, idrar ve başka akıntılar, iç sürmesi, Yel kaçması, yaradan kan, irin ve memeden, göbekten, burundan, gözden, kulaktan, kan veya ağrı ile herhangi bir sıvı, irin akması gibi, abdesti bozan şeylerden biri hep mevcud olur. Yani bir namaz vaktinin başından sonuna kadar, bir abdest alıp farzı kılacak kadar durdurulamazsa, o kimse özür sahibi olur. Bir namaz vakti girdikten, farzı kılacak kadar zaman sonra özür başlasa, vaktin sonu yaklaşıncaya kadar bekler. Hiç durmadı ise, vaktin sonunda abdest alıp, o vaktin namazını kılar. Namaz vakti çıktıktan sonra, sonraki namaz vakti içinde durursa, önceki namazını iade eder. İkinci namaz vaktinin başından sonuna kadar hiç kesilmezse, özür sahibi olduğu anlaşılır ve kılmış olduğu önceki vaktin namazını iade etmez. El-Fıkhü alel-mezâhibil-erba'da diyor ki, Malikî mezhebinin ikinci kavline göre özür sahibi olmak için hastalık sebebiyle çıkan, abdesti bozan bir şeyin bir kere çıkması kâfidir. Bir namaz vakti içinde devamlı çıkması lazım değildir. Namazdan evvel veya namaz içinde idrar, yel kaçıran hastaların ve ihtiyarların abdestlerinin ve namazlarının bozulmaması için haranç ve meşakkat halinde bunların Maliki mezhebini taklid etmeleri ve imam olmaları sahih olur. Özür sahibinin özrü sonraki her namaz vaktinde bir kere biraz akınca özrü devam ediyor sayılır. Bir farz namazın vaktinde hiç gelmezse, yani namaz vakti başından sonuna kadar özürsüz geçerse, o kimse özür sahibi olmaktan kurtulur. Abdest alırken veya namaz kılarken özrü kesilip, sonraki ikinci vaktin sonuna kadar hiç gelmezse, özürlüyken aldığı abdesti ve namazı iade eder. Namaz bittikten veya teşehhüt miktarı oturduktan sonra kesilirse, namazını iade etmez. Teyemmüm ederek namaz kıldıktan sonra, suyu gören kimse de namazını iade etmez. Bir ilaçla veya bağlamakla veya namazı oturarak ima ile kılmakla, özrü durdurmak vaciptir. Bir dirhem miktarı kan vesaire yıkanınca, namaz kılıncaya kadar, Tekrar bulaşmayacağı zannolunursa yıkamak vaciptir. Özür yalnız abdesti bozan şeylerdir. Abdest veya guslabdesti alamayan hasta özürlü olmaz. Yerine göre mesederek veya teyemmüm ederek namazlarını sağlam kimse gibi kılar. Cemaat ile namaz anlatılırken özürlü kimsenin sağlam kimselere imam olamayacağı bildirilmektedir orada devamlı abdestsiz olmaktan başka üzerinde dirhemden çok necaset bulunanın çıplak olanın Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyamayanın da böyle olmayanlara imam olamayacakları bildirilmektedir. Kaplama ve dolgu dişi bulunan kimsenin kaplama ve dolgusu olmayan Hanefilere imam olabilmesi için Şafii'yi veya malikiyi taklid etmesi lazımdır. Özürsüz, sağlam iken kılmadığı namazlar, hasta ve özürlü iken de kaza edilir. Sadaka ve hiçbir hayırlı iş, kaza namazı yerine geçemez. İbn-i Teymiye'nin sapık yazılarına aldanmamalıdır. Gel kardeşim, dinle benden hoş sözü. Söylüyorum sana, esrarı, özü. Ahmet-i Serhendi, bunu şerheyledi. Gör de, mektubatı bak neyledi. O kitapta neler söyler, hem neler. Onda oynatmış, ne zevkli cilveler. İlm-i cümle mektubattadır. Her ne varsa mahsende, Hepsi andadır. O kitaptır saadet hazinesi, Onda tevhid, madde, manâ bilgisi. Mektubat-ı Ahmedi sayesinde, Onun ulumi i bi' nihayesinde Geldi saadet-i ebediyye vücûde, Teşekkür eylerim, Rabb-i Vedude. İlahi, bu kitabı eyle mebrur. Berat olsun bana mahşerde, hem nur. Salat olsun, selam olsun resule ki, vücude geldi saadet-i ebediyye.